Ebu Zekeriya Nebevî rahimehullah'ın hadis olan Riyâlu Salihin adlı kitabını kaldığımız yerden okumaya içindeki Allahu Teala'nın kitabından alınmış olan ayetleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden alınmış hadisleri anlamaya devam ediyoruz. Geçen hafta Mesut Hoca ders vermişti. Onun dersinin hasebiyle ara verdik. Kaldığımız yerden inşallah yine devam edeceğiz. Güzel bir tevafuk oldu aynı zamanda. Geçen hafta bidat konusunu işlemiştik Mesut Hoca. Bu haftada kitabımızda inşallah e, şu, bu az önce alacağımız, biraz az sonra alacağımız, pardon e, biraz sonra alacağımız, baptan sonra gelecek olan baptan yine bidatlerle ilgili olacak. Aleykümselamu aleykümselamu aleykümselamu aleykümselamu yani Konu biraz daha pekişmiş olacak. Sizler açısından da fayda, biraz daha e, derinleşmiş olacak. Ama tabi tekrar önemli, sürekli tekrar etmek lazım, not almak lazım, vuracat etmek lazım. Ki yani konuyla ilgili konuya vakıf olun, konuyu etraflıca öğrenin. Hatırlarsanız en son Ve Elif rahimahullah'ın subabında kalmıştık babu wucubul inkiyad li hukmillahi teala Allah Teala'nın hükümlerine boyun eğmenin Allahu tealanin hükümlerini yerine getirmenin vacubu vacip oluşu farz oluşu babu ila <gülüyor> zalik Allah'ın hükmüne davet edildiği zaman müslümanın bir kimsenin bu hükme karşılık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 ya o kendisine emri bir mağruf yapıldığı zaman, yani dinin onu ondan yapmasını istediği şey kendisine tebliğ edildiğinde, ya o kendisine nehiy anil munkar yapıldığında, dinin yapmasını yasakladığı şey konusunda uyarıldığında, kimse bu kimsenin takılması gereken tavır ne olmalı? Muallif <gülüyor> Rahim Allah bu vaktte bizlere bunu anlatacak. olarak, Müellif Allah'ın daha önceden de ifade ettik. Birçok defa da gördük. Okuduk. Müellif Allah konuyla ilgili, bu başlık konusuyla alakalı Allah-u Teala'nın kitabından, Kur'an-ı Kerim'den ne yapmakta? Bizlere bazı ayetleri aktarmakta. Onları delil olarak bizlere zikretmekte. Burada zikrettiği bu ayet, Nisa suresinde zikredilen, Allah-u Teala'nın Nisa suresinin 65. ayetinde zikrettiği ayet. Bu sürekli tekrarladığımız bir ayet hatırlarsanız Allah Teala buyuruyor ki فَلَا rabbike لَا yu'minun Buradaki la kelimesinin hatırlarsanız yine daha önceki sohbetlerde ifade <gülüyor> etmiştik. Buradaki tekit te babından olduğunu söylemiştik. Yoksa Arapçada hani klasik herkesin bildiği la olumsuz hayır manasında gelmediğini ifade etmiştik. Allah Teala kendi adına yemin ediyor. Ve yemin ederken Rab kelimesini peygamberine izafe ediyor. Senin Rabbine yemin olsun ki diyor. Burada peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir ne var? Teşrif var, bir değer verme var. Senin Rabbin. allah Teala peygamberine öyle hitap ediyor. Senin Rabbine yemin olsun. Fela ve rabbike la yu'minun. Onlar insanlar iman etmiş olamazlar. Ne zamana de, hatta ne yaparlarsa iman <gülüyor> etmiş olurlar.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 mükellef kılmıştır. Ama maalesef bugün öyle insanlar görüyoruz, öyle sözler işitiyoruz ki, hani derler ya insanın kanı donuyor. Adam diyebiliyor ki, benim şeyhim hata etmez. Ona ne derse ben, ona uyarım. O derse onun sözü doğrudur. Arkadaşlar, bu hüküm, bu kimsenin diliyle söylediği,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 ya alınır, kabul edilir, doğru olursa, doğru telakki edilirse, doğru kabul edilirse, yahut reddedilir, Kur'an ve sünnete ters düşüyorsa. Allah-u Teala bu sebeple diyor ki bizlere, Rabbinin adına yemin olsun ki iman etmiş olmazlar, aralarında çıkan anlaşmazlıkla seni hakem, hakem tayin etmedikleri sürece, müddetçe. Sadece hakem tayin etmek de yeterli değil arkadaşlar, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini.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 ...razi olarak ne yapılacak? Kabul edilecek onun verdiği hükümler. Zorla yapılmayacak. Dudak kenarıyla üfleyerek... ...pişman e, e, hoşnutsuzluğu... ...ifade ederek... ...tabır takılmıyım diyecek. Bazı insanlar var böyle. İmanlarının eksikliğinden dolayı evet diyor, üstünce tam ayağıyla yapıyoruz ama... böyle ...biriyle söylemese bile bunun hali. ...ne yapabiliyor bazen bunu İfade edebiliyor. Bu da çok tehlikeli arkadaşlar ve teslimü teslima ve tam anlamıyla senin verdiğin Allah Resulü Aleyhisselam'ın verdiği ve gönülleri razı olduğu o hükme tam anlamıyla teslim olacaklar ki insanlar ne yapmış olsun iman etmiş olsunlar. Bir de teslimiyet olacak arkadaşlar. Sizler hatırlarsanız kelime-i şahadeti anlatırken Nebi Sallallahu Aleyhi ve iman etmenin Şerhini yaparken ne demiştik? Ona iman nasıl olur? Nasıl gerçekleşir? Ne diyor onlar? Tasliquhu fîmâ akbar. Aleyhissalâtu vesselâmın haber verdiği şeylerde onu ne yapacağız? Taslik edeceğiz. Evet. İmtisâluhû, imtisâlu mâ emar. Emrettiklerini yerine getireceğiz. Ve içtinâbü mâ nehe anhu. Vazgeçer. Yasakladıkları şeyden de Peygamber'in yasakladığı her şeyden ne yapacağız? El çekeceğiz, tek çekeceğiz. çekeceğiz. İşte peygamber'e iman budur ve Allah'a nasıl taptıysa o şekilde taptı. Allah'a nasıl ibadet ettiyse onun ibadet ettiği şekilde Allah'a ne yapacağız? İbadet, i̇badet yapacağız. edeceğiz. Bunları gerçekleştirecek peygambere iman etmiş oluruz Ama "Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu" adam sabahten akşam kadar bunu diyor ama Peygamber Aleyhisselamın hamret verdiği kabir azabına iman etmiyor. İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceğine hmm. iman etmiyor mesela. Ya bir şey emretmiş, o emirleriyle böyle artık daha olmuş, pek böyle umurunda değil. Ya bir şeyleri alı koymuş, yasaklamış, bunu bunu bunu yapma demiş Aleyhisselam Bunları niye söylemiş? Onun hem dünya hem ahiret saadeti için söylemiş. Orada değil. Ya bu geçen haftaki derslerde de anlattığı gibi, mesut hocanın Allah teala'ya ibadet ediyor.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 bidatlerle ilgili bahsederken, bidatı savunan, bidatın içine düşen insanın Allah'ın dinine nasıl taan ettiğini, Allah-u Teala'nın dinini dinine nasıl dil uzattığını açıklayacak az sonra Şeyh Sallallahu Aleyhi Vesselam yani bidata düşen insan, bidatı işleyen insan diliyle söylemese bile haliyle aslında allah Teala'nın dinine ne yapmaktadır? Taan etmektedir, uzatmaktadır. O, onun eksik olduğuna eksik olduğunu iddia etmektedir. Mesela bundan gelecek aslan. Müellif rahimehullah ki kana ve yahkum Müminler kendi aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde hadi gel Allah'ın Resulü'nün sözüne bakalım denildiğinde müminlere müminlerin bu söz karşılığında tavrı ne olur? Allah Teala bize bu tavrı öğretiyor bu ayeti kerimede. Çünkü insanlar Görüş ayrılığına düşebilir arkadaşlar. i̇bn Abbas da diyor ya sahabenin huzurunda. Ben size diyorum ki diyor temettu haccı. Ben size diyorum ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle demiştir. Haccın hangisinin faziletli olduğu meselesiyle alakalı. Onlarda diyorlar ki bazıları Ebu Bekir ve Ömer böyle demiştir. İbn-i Abbas ne diyor radıyallahu anh? başınıza taş yağmasından korkarım ben size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle diyorum. Siz de kalkmışsınız hala Ebu Bekir, Ömer böyle dedi. Yani benim bu sözüme karşılık Ebu Bekir ve Ömer diyorsunuz. Yani İbn Abbas hadi bugün yani görse de insanları, onlar Allah'ın Resulü'nün sünnetine davet edildiğinde ama bizim Efendi Hazretleri de böyle diyor. Ama bizim da imamının da görüşü bu gibi. Özür ve bahanelerle insanların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine karşı nasıl tavır takıldıklarını görse acaba ne derdi? Öyle değil mi arkadaşlar? Allah Teala diyor ki işte müminler hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde onların sözleri söyleyecekleri sözler ancak şu olur Semihna ve ata'na Semihna ve ata'na İşittik ve itaat ettik. Yani bunun tartışması yok arkadaşlar. Bunu, bunu kurcalayamazsınız, bunu deşemezsiniz. bununla, bundan kaçamazsınız yani. Bu siz bundan mükellefsiniz, buradan kurtuluş yok. Kelime-i şahadeti getirdiyseniz, kelime-i şahadeti söylediyseniz, Allah'ın hükmü karşısında, Resulünün hükmü karşısında artık yapacak bir şey yok. Yileceğiniz tek bir şey var, o da semena wa ata'na. İşte bu itaat. Wa ulaykumul muflihun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 Karnında neyle geziyor arkadaşlar? O dışkıyla geziyor. Öyle evet. mi? Allah'ın emri karşısında, Resulünün emri karşısında bazen ne yapabiliyor? Başka açıdan da. Böyle kendini bir şey zannedebiliyor. Cık. Sen abdısın, kulsun. Allah'ın önünde kulsun sen. Günde beş defa suratını, yüzünü ne yapmalısın? Secdeye koymalısın. Böyle. Evet. Saygı duyarak, secdeye kapağını. İmami Nevi diyor ki, ve fîhî minel ahadîs hadîtu Ebu Hurayra el-medkur fî evvelil ve gayrû minel ahâdiyet fîhî. Bu konuyla ilgili çok hadis var. Az önceki, bir önceki babta Ebu Hurayra radıyallahu anh'tan rikayet olunan ilk hadis de bununla ilgilidir diyor. O hadîsi şerh etmiştik. Biz bu konuyla ilgili ilk hadîsimize ve tek hadîsimize geçelim. Yine Ebu Hurayra radıyallahu anh rikayet ediyor. Diyor ki, لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِللّٰهِ مَا ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Her şey O'na aittir. Yani düşünün arkadaşlar, yeryüzündeki insanların zenginliği mi? 8 parsel araziye sahip adam nasıl yürüyor yeryüzünde değil mi? Halbuki yani beş yıl sonra, on yıl sonra az sonra bu dünyadan ayrılacak aciz. Akşam olunca kafasını asla koyup uyuyacak aciz. Vellilahi mulkus semawati walard. Vellilahi ma'fi semawati walard. Yaptıgı yarı dolanın nefsi Allah it. Valeyin topdu ma'fi enfus ikum. İçinizde olanı dışa vursanız da, içinizde olanları dışa vursanız da, ya utuxfu ya utkizleseniz de, yuhasibukum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 kül olmuş, kömür olmasını istiyoruz. Yani bunlar bizde olmasın. Ama var yani. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ama diyor bunu söyleyelim. Yani bu içimizde geçenleri sahabeler diyor ki, yani dinimizi almıyoruz. Ama öyle aklımızda öyle şeyler geliyor ki, diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, zâke salihul îmân. Iman. Bu imanın bir belirtisidir. İnsanın aklına bazı vesveselerin gelmesi. Yani şeytan, yani İbn-i Abbas'ta rivayet olun i̇bn Abbas, yani diyor ki, Yahudiler namazlarında vesvese hissetmiyor. Namazlarında bir vesvese yok onlarda. Diyor ki ne yapmasın radiyallahu Yani şeytan harab olmuş bir kalbe ne vesvese versin ki? Bitmiş zaten kazanmış onu. Ama iman olan imanın güçlü olduğu kalbe şeytan ne yapar? <gülüyor> vesvese verir. Aleyhisselatü Vesselam da böyle diyor. Yani bazen insan aklına gelebiliyor. Önemli olan bunu def etmek. Bunu söylememek insanın <gülüyor> ağzına almaması bundan hemen ne yapması? Aleyhisselatü Vesselam rivayetlerde geldiği gibi besmele çekip Allah'a sığınmaz. Onu bir kenara bırakmasın. Tabii bu ayet sahabelere ağır geliyor. allah Teala diyor ki, İçinizde olanları ister dışa vurun, ister açığa vurun, ister gizleyin. Allah bunlardan dolayı sizi hesaba çekecek. فَأَتَوْ رَسُولَ sallallahu سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَلْ فَقَالُوا yanına geliyor. Ashab, hemen, soracaklar. Yani çünkü onlar uhrevi saadetlerini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 Oruç gibi, sadaka gibi gücümüzün yettiği, güç yetirebildiğimiz ameller var. Onlarla mükellef kılındık. Onlardan sorumluyuz. Bunlarda bir sıkıntı yok yani. Namaz, Allah Allah'a namazı emretti, namaz kılıyoruz. Cihadı emretti. Hatta onlardan bazıları o gün henüz daha yeni evlenmiş. Hanımını terk edip ne yapıyor cihata gidiyor. Yani hani gücümüzün yettiği dedikleri ameller bu tür ameller. Yani Düşünün arkadaşlar. Bugün bizlerden birisinin Yatağını terk edip sıcak yatağını terk edip camiye gitme de üşendiği meseleler değil. Hı. Bunlar diyorlar ki yani bizim üşendirebildiğimiz ameller. Fakat on zilet aleyke adihil aya la nutikuhâ. Ey Allah'ın Resulü sana böyle bir ayet indi. Bura ita buna takatimiz yok, buna gücümüz yet yani yet yetmiyor, yeter, yetmez. Yani i̇nsan düşer biliyor musunuz? İçinde geçenleri nasıl zapt edebilsin? İçinde geçenlerden Allah'ın huzurunda nasıl hesap çekilebilsin? Kâle böyle biraz mırıldanmasına karşılık Allah Resûlullah sallallahu nasıl cevap veriyor onlara bakın diyor ki sizlerden önce Yahudi ve Hristiyanların dediği gibi semînâ ve asaynâ işittik ve isyan ediyoruz mu demek istiyorsunuz diyor. Yani sizin bu sözünüz bu mı geliyor? Ey ashab! Sarayer diyorlar ki bül Aleyhisselam diyor ki kulu ve diyor ki Aleyhisselam deyin ki semi'na ve ve itaat ettik. Gufranek. Ne demek gufranak? Başı başla. Günahlarımızı ört. Rabbena Rabbi günahlarımızı bağışla ve dönüş. Varış. Sanadır. Öyle değil. Taksiratınızı <gülüyor> böyle örtmeye çalışın. Yani Allah'a sığının. Allah'a iltica edin. Kalu semi'na ve ata'na gufranaka rabbena ve Sahabeler de hemen diyorlar ki: "Sami'na ve ata'na gufranaka rabbena ve böyle demeye başlayınca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 Allah tarafından ne yapılıyor şimdi? Kaldırılıyor. Hangi ayetler iniyor? Şu ayetler. Âmener rasulü bima unzile. Âmener <gülüyor> rasulü bima unzile ileyh min Rabbihi. Allah Teala bu da resulüne methe diyor. Resul, elçi Allah katından kendisine kendine indirilene ne yaptı? İndirilenlere iman etti. Vel <gülüyor> mu'minun müminler de öyle. Kullun âmena billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi. Onlardan her biri Allah'a, kitaplarına, Allah'a, meleklerine ve kitaplarına ve Resullerine iman etti. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُولِ Onlar ne derler? Resullerin arasında bir ayrılma ne yapmayız? Ne? Gitmeyiz. Hepsine iman ederiz. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا Ve dediler ki onlar, kim onlara? Bakın arkadaşlar bu ayetler sahabeye iniyor. derler ki onlar, ve itaat ettik. İşitt Rabbena رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرُ Rabbimiz bizi bağışla, dönüş sanadır deniyor. فَلَمَّا فَعْلُوا ذَٰلِكْ وَسَحَهَا اللّٰهُ تَعَلٰى Allah-u Teala sahabe diyor ki sahabeler bunu söyleyince مُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرُ deyince Allah-u Teala bu ayeti indirince akabinde ne oldu? İnsanların ister gizledikleri, ister dışa vurdukları şeylerden dolayı hesaba çekilecek çekilme hükmü iptal oldu diyor. Sonra inzal Allahu ve celal ve sonra Allah Teala şu ayeti indirdi. La yukellifullah nefsan illa musaaha. Laha ma kasabat ve aleyha maktasabat. Allah Teala şu ayeti indirdi. Allah insana nefise kaldıramayacağı, taşıyamayacağı yükü ne yapmaz? Yüklemez. Yani bir insan bugün diyemez ya bu emir bugün benim için çok ağır. Eğer sen bu emirde sana yönetlen o emirde Allah'ın veya رسولünün emrinde bir ağırlık hissediyorsan problem nerede arkadaşlar? Fendi. Sen de senin imanında. Normalde bunun sana ağır gelmemesi lazım. Eğer ağır geliyorsa sıkıntı senin imanında yoksa sıkıntı o hükümde değil. Allah Teala söylemiş açık. La yukellifullah nefsan illa vus'aha. Kişi ancak taşıyacağı ne var? Yük yüklert. Yükler. Lâ mâ kesebtu aleyha Yaptıkları her şey nefsin. Galeh nedir ya da aleyhinedir. Şimdi diyor ki sahabeler: "Rabbena unladah hilaz ve ahizna in nesina ev ahta'na ey Rabbimiz Şayet unutursak ve hata edersek, hatayla yaparsak bizi ne yapma cezalandırma. Azabını gönderme. Biz bunu okuyoruz değil mi? Her akşam. Yatsızdan sonra kendimiz ne yapıyoruz? Yatmadan önce okuyoruz. رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّس۪يْنَا اَوَخْطَعْنَا diyoruz. Okurken ameler Resulü. Bakı Resulü'nün bu son ayetlerinde. Allah-u Teala ne diyor? قَالَ نَعْمُ Evet. Ne yapmayacağım diyor Allah-u Teala sizi? Unuttuğunuz takdirde yahut hata yaptığınız takdirde cezalandırmayacağım. Unutmak ve hata yaparak. Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ Aynı şekilde bu duanı duada ne diyoruz? Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin o yükleri Bizlerin üzerine yükleme. Onlara ağır olan o şeyleri bizlere ne yapma. Verme. Yine Allah Teala diyor ki: "Naam. Evet, bu, bu duanız da ne diyorum? Kabul ediyor. Rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Ey Rabbimiz takatimizin olmadığı, gücümüzün yetmediği şeyleri bizlere ne yapma? Yükleme. Allah-u Teala bu duaya ne diyor? Kala amin. Evet. Size gücünüzün, takatinizin olmadığı şeyleri ne yapmıyorum? Yükleme. Ya bugün bir insan kalkıp da diyemez artık. Ya bu beş vakitte çok ağır oluyor yani. Artık böyle dünya şartları değişti. Sabah işe gidiyoruz. Bir koşuşturmaca.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 Kıyamıyorsun. Wa'f'u anna, Allah bize ne yap? Affet. Bize Affet. Diyor Şeyh, Sala ala Husaynül Rabbu wa'yet intifsen. Affet. Emrettiğin, farz olan şeyleri yerine getirmediğimizden dolayı affet. O konuda taksiratımız olduğundan dolayı affet. Vakfir <gülüyor> lene yasakladığı şeyleri çiğnediğimiz için o onların sebebiyle işlediğimiz günahlarını yap, ört. Her bir kelimenin manası var. Vakfu <gülüyor> anna, bizi affet. Vacip olan, üzerimize farz kıldığın şeyleri yapmadığımızdan dolayı bizi ne yap? Affet. Vakfir <gülüyor> işlediğimiz günah. Yani Emrettiğin yasakları çiğnediğimizden dolayı hep o günahlarımızı ört. Merhamnâ. Bize rahmet et. Yani bizi sana itaat eden kullar kıl, kullardan eyle. Allah sana'nın kula merhamet etmesi budur arkadaşlar. Allah sana eğer merhamet ettiyse, sabah namazından önce kalkarsın. Merhametini çektiyse, hoşur koşur uyursun. Öyle olmuştur. Hala sen sabah namazı kılmamışsın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 Kafir kavme karşı, kafir toplumlarına karşına yap, ile bizlere masrını gönder, yardım eyle. Hemen diğer baba geçiyoruz. Diğer bapta ve elif diyor ki babun nehyi anil gida ve muhdesatil omur Bu da güzel bir tevafuk. Geçen hafta yine bu konuyla ilgili ne yapmıştı Mesut hocamız? İki tane ders yapmıştı. O dersin üzerine İmam Neyvi rahimahullah'ın bu başlığı, bu babı geldi. İmam ne diyor ki babu nehi alel bid'a. Bid'atlardan, bid'atlardan yasaklanması, bid'atlerin yasaklanması ve muhtesatül umur. Sonradan çıkarılan, dinde sonradan çıkarılan şeylerden yasaklanması ile ilgili bak. Bu konuyla ilgili gelen ayet ve hadisler. Müellif Bu burada diyor ki Allah Teala şöyle buyurmakta. Fe ma za ba'de'l illa Hak'tan sonra Allah Teala'nın gönderdiği hakikatten sonra çünkü allah Teala'nın gönderdiği, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği her şey nedir arkadaşlar? <gülüyor> Onun dışında, onların emretmediği, Allah'ın kitabında getirmediği, emretmediği, Resulü'nün sünnetinde getirmediği her şey batıldır. <gülüyor> allah Teala dedi ki, فَمَاذَا بَعْدَ الْبَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا بَلَالْ Hak'tan sonra ancak ne vardır? Ya yani Kur'an ve sünnetten sonra, bakın ne Nebevi Rahimahullah, bidatlerin ne kadar çirkin olduğuna, bidatlerin sapıklık olduğuna hangi ayeti delil getiriyor? فَمَاذَا بَعْدَ hak اِلَّا بَلَالِ Bu hakikatlerden sonra Kur'an ve sünnetin dışında olan her şey artık nedir arkadaşlar? Basılığı daralettir, sapıklıktır, karanlıktır arkadaşlar. Velev ki bu biletleri işleyen kimseler bunların iyi olduğunu, güzel olduğunu sansalardı, zannetselerdi. Allah'a kendilerini yakınlaştırdıklarına inansalardı. Niye? Çünkü Kur'an'da ve sünnette bulunmuyorsa... Kur'an ve sünnet bunu emretmediyse, bunu içermediyse bu hak olamaz. Hak olamazsa ne olur? Dalal olur, batıl olur, sapıklı olur. <gülüyor> Allah Ta'ala buyuruyor ki En'am suresinde ma ferratna fil min şey. Biz bu kitapta hiçbir şey yapmadık? Eksik. Evet, bırakmadık. i̇mam nevi bakın arkadaşlar nasıl vuruyor bidatçilerin beline beline copu, sopayı. Yani demek istiyor ki dinde bidatın olduğunu söyleyen, dinde ramıtanın olduğunu söyleyen, dinde tarikatın olduğunu söyleyen insanlar El'am suresinin 38. ayetinde bu ayete ters düşmektedirler. Allah-u Teala buyuruyor ki Ma ferratna fil kitabi min şey kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Bu ne demek? Bu şu demek. allah Teala'nın o gün din olarak peygamberinden ve ashabından yaşamalarını istediği din neyse odur.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 Ondan tövbe alırken. Ama bilmeli ki En'am suresinin bu ayetine ne yapmakta o kimse arkadaşlar? Gerçekten. Muhalefet etmek. Allah-u Teala biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Senin bu amelin eğer dinde ise, din bunu gerçekten emrediyorsa, o zaman bize onun kitapta ya da Peygamberi sünnetinde ne yap? Gösterdiği değildir. Feintenazâ'tun fî şey'in feludduhu ilallâhi ve rasûl. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki, <gülüyor> bir şeyde bir şeyde anlaşmazlığa düştüğünüzde ben diyorum ki mevlut kandili yok kardeşim sen de diyorsun ki mevlut kandili var böyle bir hataya böyle bir tartışmaya böyle bir anlaşmazlığa düşeceğimizi Allah Teala kitabında bizlere ne yapmış yani. haberlenmiş bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman demiş ne yapın Allah'a Allah Allah nasıl Allah'a götüreceğiz biz bu meseleyi Allah'ın Allah kitabında değil mi? Yahut Rasûl'e götürün. Rasûl'e nasıl götüreceğiz bunu? Onun sünnetine dönerek götüreceğiz. Ben diyorum ki bunu Allah'ın kitabından ve Rasûl'ünün sünnetinden hadi gel ispatla, hadi gel ortaya koy. Onun yaptığına dair bana bir delil getir. Çünkü ayrılığa düştün. Allah bize bunu emrediyor. Ben sana Allah'ın emrinden başka bir şey emretmiyorum şu anda. Ama o ne yapıyor? Oradan dönüyor. Buradan getirmeye çalışıyor. Oradan yuvarlanmaya çalışıyor. Seni neyle iddia ediyor işinin sonunda? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmemekle. sevmemekle. Şeyh el-Hüseyin az sonra sayacak. Her bir arkadaşlar ümmette ihtilafa sebeptir. Fırkalara sebep, Fırkaların doğmasına sebep olur. Her bir dert. Hem Mevlüt Kandil'in hicri 300 küsürlerde, 400 lü yıllarda ittifak kutlanmaya başlanmış olduğu söyleniyor. O çağlardan önce ümmet arasında bu mesele hakkında bir ihtilaf var mıydı? Yok. Yoktu. Herkes dinde Mevlid Kandili'nin olmadığını zaten biliyordu. Onun için kimse kimseyi bu konuda dini eksiltmekle yahut Peygamber'i sevmemekle suçlamıyordu. Ne zaman ki bu bidat ortaya çıktı ne meydana geldi? Gruplaşma meydana geldi. İhtilaf meydana geldi. Her bidat arkadaşlar bilin ki her bidat dinde ne var? Bir ayrılığa, bir fitneye, bir gruplara ayrılmaya sebep olur. Yani bütün bidatleri ele alın. Bakın, bugün niye insanlar bizim gibi sünnete bağlı olmak isteyen insanları, mevlüt kandili kutlamadıkları için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevmekle suçluyor, itham ediyorlar? Niye böyle bir ayrılığa düştük? Neyin yüzünden? Kur'an'ın yüzünden mi? Hayır. Sünnetin yüzünden mi? Hayır. Neyin yüzünden? Bidatın yüzünden. Onlar bu bidatı çıkarmamış olsalardı bugün böyle bir fitne, böyle bir ihtilaf, böyle bir ayrılık da zaten ortaya <gülüyor> çıkmayacak. <gülüyor> Ya Rabbi Allah Teala an haza sıratı mustakîmen fattabi'u huden bu benim dost doğru yolumdur. Peygamber Aleyhisselam Abdullah bin Mesud'a rivayet ettiğin hadiste dost doğru çizgi çiziyor böyle. Sonra bu ayeti okuyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bu benim dost doğru yolumdur. <Sessizlik> ona vela'yun. Bu yola uyun. Aleyhisselam bu çizdiği o do doğru çizginin yanlarına da böyle çizgiler atıyor, çizgiler atıyor. Yan Talih yolları var. Yan yollar. Diyor ki Allah Allah! Velatettebiu's-subul. Bu yollara dalmayın. Uymayın. Bu yollara da ne yapmayın. Uymayın. Hak bir tane arkadaşlar. Hakkın dışındaki yanlış yollar yüzlerce binlerce. Allah Teala diyor ki onlara uymayın. Velatettebiu's-subul. Bu yollara uymayın. Fetefarraq bikum an Bu yollara uyarsanız sizi bu dost doğru yoldan ne yapar bu yollar? <gülüyor> Ayırır ve sizi fırkalara böler. Demiden söyledik ya. ya. Bugün bakıyorsun adam tarikat diyor, tasavvuf diyor. Kendi aralarında binlerce meşlebe, binlerce meşlebe ayrılmışlar. Onun tövbe verme şekli ayrı, bunun tövbe verme şekli ayrı, bunun zikir çekme şekli ayrı, onun şeyhini ziyaret etme şekli ayrı, o şeyhin ayağını öpüyor, bu kafasını öpüyor. Hepsinin bütün usulü esasında Farklı farklı. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın bu ayette dediği gibi yollara uymuşlar, o dost doğru yolu bırakıp, tek yolu bırakıp yollara uymuşlar ve sonucu olarak da fırkalara, gruplara, ayrı ayrı cemaatlere ayrılmışlar. İlle Allah-u Teala'yı yürekî kul kuntum tuhibbun Allah fettebi'ûni yuhbibkumullah Bu ayette çok açıkladık Ali İmran suresinde. Selef bu ayete ne diyordu arkadaşlar? Kim hatırlıyor? Ne Ayetul İmtihan ayetleri. Kulun mü'min ol, olmadığını yahut kulun, kulun kendisini Allah'ın sevip sevmediğini sınadığı ayet. Allah'ın seni sevdiğini nasıl bilirsin? Nasıl bilirsin? Resulüne Resulü Eğer Allah'ın Resulüne uyuyorsan, tabi oluyorsan bil ki Allah seni seviyor. Hani senet nakiller yapmıştık. Mesele, önemli olan mesele diyorlar senin Allah'ı sevmen değil. Herkes bunu iddia eder. Önemli olan Allah'ın seni sevmez. Herkes Allah'ı çok sevdiğini iddia edebilir. Bu iddia yani serbest. Ama bunun kanıt, bunun kanıtı ney? Fettabiuni, itibaat yani tabi olmak. Fettabiuni. Bara onun ki, "Yuhbibukumullah." Allah da sizi ne yapsın? Sevsin. Ve Rabbim. "Eyyuhallakum, zunu rukum." Yani hallerinize,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 dalalettir. Kur'an'ın ve sünnetinna ifadesiyle. Tema'za ba'da'l-hakki illa dalal. Az önce ayet okuduk. Hak'tan sonra ancak nedir? Ne vardır? Batum vardır. Dalalet vardır. Yani bileceğiz ki bidatler Allah'ın onu vasıf etmesiyle, nitelemesiyle, benzetmesiyle ve Resulünün onu benzetmesiyle nedir? Dalalettir, sapıklıktır. İlk olarak bileceğiz ki her bidat sapıklıktır arkadaşlar. <gülüyor> ikincisi bidatte, her bidatte peygambere ittiba meselesinden bir ne vardır? Çıkış vardır. Yani bir insan bidat çıkarıyorsa veya bir bidata, bir bidat yaşıyorsa o peygambere tabi olmaktan ne yapmıştır? O yoldan, peygamberin çizdiği o yoldan satmıştır. Bir satma var orada. Neden bir sapma var? Peygambere ittiba, peygambere tabi olma neyi gerektirir? Onun yaptıklarını yapmayı onun yapmadıklarını Yapmamaya gerektir Allah'a yakınlaşma hususunda, Allah'a yakınlaşma meselesinde. Ama bidatı yapan adam, halkaların şeklinde, deflerle veyahut da defsiz bir şekilde zikir çeken adam ne yapmış olur? Peygamberin çizmiş olduğu o yoldan sapmış olur. İster kabul etsin, ister kabul etmez. Üçüncüsü, bidat işleyen bir kimse, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirdi, getir, getir şehadetinin eksik olduğunu gösterir. Şehadetini zedeler. Biz deminden saydık. Dört mesele saydık. Allah'ın Allah Resulü iman etmenin dört tane neyi var dedik? Mertebesi, Mertebesi var. Bunların en sonuncusu da neydi? Allah'a onun ibadet ettiği gibi ne yapmak? İbadet, i̇badet etmek. Onun Allah'a yalvardığı gibi, fikir çektiği gibi, namaz kıldığı gibi, namaz gibi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 Gösterir. Bu dinin eksik olduğunu söylemek manasına gelir. Hidatler. Nasıl? allah Teala buyuruyor ki, lekum dinekum. Ben bugün sizin dininizi ne yaptım? Kemale erdim. Tamamladım. Ve nimetimi tamamladım. Ve din olarak size İslam'ı ne yaptım? Seçtim. Yani allah Teala'nın o gün o ayeti indirdiğinde bugün ne olmuştu arkadaşlar? Tamamlanmıştı.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 Gerçekten doğru bir ayet olsaydı, bu ayetten sonra hala dine bir şeyler katma, bir şeyler ekleme gayretinde olmazlardı. Ama her gün bir alim çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, her gün diyor bu dine izin versek, bir bidati i hasenenin izin versek, onların deyimiyle. Yahu şöyle diyor, yeryüzünde <gülüyor> alim olduğu söylenen İlim ehli olduğu söylenen bir ne var. Mesela. Kişi var, insan var. Değil mi? Her grubun, her cemaatin kabullendiği kimler var? Alemler var. Ve onların çoğu dinde bid'ati hasene terimini, bid'ati hasene kavramını ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Diyorlar ki, dinde bid'ati hasene olur. Bunu kabul etmekte bir beis yok diyorlar. Diyor ki bu alim çok güzel bir şey. Yani. Bu alimlerin diyelim ki varsayalım ki bunların sayısı yeryüzünde bugün yaşayan bin tane, bin tane alim var. Ya cemaat dinleri var. Bunlardan her birinin her gün bu dine ya her ay bu dine bir bidati hazene sokmalarına izin versek, her ay her biri bir tane bidat hasene güzel bir şey görüyor. Ha bunu da yapalım Cemaatine her gün birkaç sene önce emretme, emretmediği şeyleri o saatten sonra emretmeye başlıyor. Bidat sen adında. Her ay bu dine kaç tane bidat, bidat, bidat girer arkadaşlar? Bin tane. Her yıl on iki bin tane. Bunu on sene sonra düşünün arkadaşlar. Ne olur? Din kalır mı? Din kalmaz. Hristiyanlığın başına gelen Hıristiyanlıkta olan şeylerin aynısı ne olur arkadaşlar? Bu başına da gelir. Din tahrif olur. Biter din biter. Yani mantıki olarak bile bidat'in dine bu şekilde ne vardır? Tamam. Zararı vardır. Beşinci olarak arkadaşlar bidatlerde ne vardır? Peygamber aleyhissalatu vesselama ta'l etmek, dil uzatmak vardır. Yani bidat'ı işleyen kişi şunu demek demektedir aslında. Peygamber aleyhissalatu vesselam evlid kandilini kutlamadı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam topluca zikir çekmedi. Bunda müttefikiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde tarikat yoktu, tasavvuf yoktu. Adamlar kendi dergilerinde söylüyorlar bunu. Tarikat yerimesi yani diyorlar. Kavramı, olgusu, müessesesi, hicri, ikinci, üçüncü yüzyıldan sonra ortaya çıkmış bir kavramdır diyorlar. Yani i̇şte bunu yazmış, dergisinde yazmış. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde olmadığı, olmadığını kendi dilleriyle kabul ediyorlar bu insanlar aslında.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 Şeyh Albani Rahimahullah'ın dediği gibi ahlâhu mur. Ne demek Ahlâhumâ mur? En tatlı gibi gözükeni bile, bu iki cıktan, en tatlı gibi gözükeni, en hoş gibi gözükeni bile aslında ney? Mur. Acı. Yani bir tarafta cahil demek var, onu kabulleneceksin. Ey tarikatçı. Ya da bir tarafta Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biliyordu ama saklamakla itham edeceksin. Burada da ne var? Evet. Hainlik var, İmam, İmam Malik'in dediği gibi. Kim dinde birדת asayal olduğunu söylerse diyor, bunu söylerse, güzel bir birדת olduğunu söylerse, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yapmıştır? İhanet etmiştir suçunu, itamunu ne yapmıştır? Demek böyle. mamur, en tatlısı bile, en güzel, en güzeli bile bu şıklardan acı, zehirli yani ikisi de zehirli. Terakatçılar.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 Ben geçen müşahede ettiğim bir yerde. Adamlar diyorlar ki, ya falan falanca yerde namaza gittik, namaz kıldık. Adamlar orada cemaatle ezan doğası okuyorlar. Yani bu nereden çıktı? Biz böyle bir şey görmedik ki diyorlar. Bakın bidat ne yaptı? Onların arasında tefrika çıkarmaya, iktidar çıkarmaya başladı. İşte bidatın bu ve buna benzer birçok zararları var. Bunları daha çoğaltabiliriz. Yine yani Selef diyor ki, bir toplumda bir bidat ortaya çıkarsa o toplumda bir sünnet ne var? Yok olur. Bir toplumda bir bidat ortaya çıkarsa o toplumda sünnet ne yapar? Terk edilir. Kaybolur gider. Bir de bakmışsın ki o sünneti insanlar unutmuş. Neden bugün sünnet garip? Neden bugün sünnet terk edilmiş? Bu bidatlerin yüzünden. Hadislerine geçelim. Diyor ki hadislerde Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki قال kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ahdete fi emrinâ âlâ kim bu bizim emrimiz yani dinimizde onda olmayan bir şey ihdas ederse, ortaya çıkarırsa fe huva red bu reddolunmuştur. gel bir rivayette men amelen neyse alayhi emruna fe redd kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey işlerse ne var Onun bu ameli reddolunmuştur, merdut olmuştur. İlim Ehe diyor ki bu hadis dinin yarısıdır hadis <gülüyor> dinin bu hadisler dinin yarısıdır. Ne demek bu? Şu manada dinin yarısıdır. Ameller dinde arkadaşlar ikiye ayrılır. Bu manada. Gizli ameller ve açık aşikar etmen. Gizli ameller kalbin neyi gibi arkadaşlar? Niyeti gibi. itikadı gibi. Biz bunlara gizli amel diyoruz. Bunda aranan şart nedir arkadaşlar? Kal kalbin şartı, itikadı ne bunun şartı? İhlas. Bunu ifade eden hadis hangisi اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِنْ نِيَانْتِ Ameller niyetlerle olur. Dinin bir yarısı bu. Diğer bir yarısı zahir olan ameller. Bunun şartı ne? Bu hadisler. Sünnette olması. Eğer o ameller sünnete uygun değilse Peygamber aleyhisselatü vesselamın dediği gibi kim bizim bu dinimizde olmayan bir şey yaparsa diyor o amel nedir? Redd olmuştur, merduttur. Onun için bazı ilim ehlinin sebeften nakiller görürsünüz. Bu hadis derler ki nısf-ül ilim. İlinin yarısı. nısf din. İlinin yarısı. Hangi manada? Bu manada. Sonra size geçiyoruz bu baklaya gidiyor olarak. Cabir <gülüyor> radıyallahu anh mivake etmiş. Diyor ki kâle kâne rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ıza <gülüyor> khatab aleyhissalatu vesselam hutbe verdiğinde ihmarrat <gülüyor> <gülüyor> aynâh. Diyor ki Cabir radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin diyor, gözleri kızarırdı. Ve ala savtuhu. Sesi yükselir. Gür sesle konuşur. da <gülüyor> gadabuhu. Ve gadabı öfkesi ne vardı Artardı. Böyle konuşurken karşısındaki insanları etkilemek için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tebliğini bu şekilde yapardı. Hatta ke ennehu munziru ceyş. Sanki konuşurken bir ordunun başında olan askerlerini uyaran bir komutan gibi olurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve ki sabbahakum ve messakum sabahleyin ya, akşamleyin düşman ne yapacak? Gelecek diyen bir komutan gibi sabah ya da akşamleyin size düşman saldırısı olacak diyen bir komutan gibi olurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl oldu bir komutan? Sabahleyin, düşmanın geleceğini haber verecek olan bir komutan nasıl konuşur? Etkili konuşur değil mi? Ka karşısındaki insanları da var. Çoşturur. Aleyhisselatü Vesselam da bu şekilde konuşuyor. Semih <Sessizlik> Sallallahu Aleyhi ve sellem diyor ki hutbede, genelde Ben ve kıyamet saati ve kırlan بين إصبعيه السبابة <وَالْمُسْطًا> İşaret parmağıyla orta parmağını yan yana getirerek derdi ki: "Aleyhissalatu vesselam ben ve kıyamet arasındaki şey mesafe fark, zaman bunların arasındaki gibidir. Bunların arasında ne kadar bakın şey var? Fark var. İş parmak arasında bir tırnak ucu. bir tırnak ucu. Yani Nebi sallallahu aleyhi gönderildiği günden itibaren başlayarak kıyamete kadar geçecek olan zaman dilimi, arkadaşlar ne kadar? Tırnak şu tırnak ucu kadar. Şimdi ehli diyor ki arkadaşlar, yani bizler bazı zevoloji alimleri, hani bahsediyorlar, dünyanın yaşı nedir? Diyorlar, atıyorum beş milyar yıl, yıl ışık yılı falan filan. Biz bunlara iman edemeyiz, inanamayız arkadaşlar bu manada. Bunlar geçmişle alakalı, yani bu tür haberler, Kur'an'da ve sünnette yoksa, Aynı İsrailoğullarından diyorlar, anlatılan haberler gibidir. İsrailoğullarından bize naklo olunan haberler kaça ayrılıyordu? Hatırlıyorsunuz. Kaça ayrılıyor? Üçe ayrılıyor değil mi? Ya bizim dinimize muvaffakat eden haberler, onları kabul ederiz. Ya bizim dinimize ters düşen haberler, bunları ne yaparız? İnkar ederiz. Yahut dinimizde bununla ilgili bir şey olmayan haberler, bunlara ne yaparız? Konuşmayı isteriz. Abi biliyoruz ki peygamber aleyhissalatu vesselam gelmeden önce yani uzun bir ne olmuş zaman yaşanmış. Bunu Allah biliyor. Bunu biz süresini, miktarını ne bilmiyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sonra insanlar uyuyor diyor. Bundan sonra insanlar uyarıyor ya. Diyor ki: "Fe inna hayral hadisi kitabullah." vesselam konuşmasına girecek hutbede henüz daha hutbesinde konuya girmeden önce hep şu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 Taşları ellerine alıp ceplerine alıp Allah'ını zikretmeler. Ceplerine resimlerini koyup onlara rabıta yapmalar. Aleyhisselatü vesselam diyor. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Ve şerrel umuri muhdefâtuha. İşlerin en çirkini. En kötüsü de hangisidir? Sonradan ortaya çıkarılan. Sonradan dine sokulan şeylerdir. Ve kulle bid'atin dalâle. Ve her bid'atte aleyhisselatü vesselam ne diyor? Kesinlikle. Sapıklıktır bundan sonra kalkıp kimse bir ı hasene vardır demeye cesaretinde ne yapmamalı arkadaşlar? Bulunmamalı. Eğer bulursa karşısında kimin sözünü bulur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü bulur. Sonra da diyor ki Allah Ene evla bi kulli aleyhi min sellem Ben her mü'mine kendi nefsinden daha neyim? Evlâyim. Kendi nefsinden önce gelirim. Hatta bunun bir işareti olarak da mentara kemalen fe li diyor Kese ki sallam kim bir mal mülk miras bırakacaksa o mirası kime bırakır kendi ailesine bırakır. Ama geride diyor bir çocuk bırakacaksa mentara deyla ev Bir yetişkin bırakacaksa hayat bir borç bırakacaksa diyor ki sallam fe ileyye ve alayya. Onun çocuğuna çocuğuna ben bakarım. Onun borcu benim. Borcum. Borcumdur dersin. Peki bu ne zaman o Aleyhisselam yeryüzünde temkin evet. kazandığı zaman, er yüzünde kendisine devlet verildiği zaman, ganimetler gelmeye başladığı zaman ondan önce Aleyhisselatü Vesselam borcun ne kadar kötü bir şey olduğunu borçlu borcuyla ölen insanların nasıl bir günahla öldüğünü ifade etmek için Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sallu ala sahibukum. Soruyor bunun borcu var mı? Ne diyorlar? İşte var diyorlar. Diyor ki Sallu ala sahibukum. Siz kılın bulunduğunuz namazını. Allah'tan oradan bu sahabeye bir tane Ebu Katar denilen bir sahabe çıkıyor. Diyor ki onun borcu benim hmm. hesabıma benimdir. Sonra vesselam ve sırasında namazlık. Yani boş. Almazlar ama zaruret halinde alınacak bir şeydir. Hatırlayacaksa Allahu Teala Rahim Allah diyor ki adamın diyor garaj kapısı var. Parası yok. Gidip o kapıyı diyor elektrikli kapı yapacak. Gidiyor diyor borç alıyor diyor. Bu zaruret değil diyor. Bu diyorse fihr değilce diyor, aynı. Yani bunun ölçüsü var bu arkadaşlar. Zaruret yoksa borç meselesinde ne yapması lazım kişinin.